Para lam sara lam at kozod yotra Tunanın Hazırlayan ve sunan, Muammer Ketencoğlu <gülüyor> Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Şimdi Utuna'nın e, biri yanında bugün çok sevgili bir dostla, yine üç sene önce kendisiyle yaptığım ilk programdan bu yana e, her geçen gün dostluğumuzun ilerlediği çok sevgili bir arkadaşımızla dostumuzla birlikteyiz ve e, çıkardıkları yeni albümü sizlere tanıtmak için e, bir aradayız. Ee, sevgili Jack Esim, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi... <gülüyor> e, yolda konuşurken insanın kendini anlatmasının zorluğu üzerine konuştuk. Vallahi ben kendimi anlatmaya başlarsam şimdi... Müziklere sıra gelmez. Doğru. Ben çok çok genel bir özet e, sunmak istiyorum. E, Jack Esim'in müziğine, Jack ve Cennet'in müziğine yabancı olan... Veya e, daha önce ayrıntıları ile inceleme imkanı bulamamış sevgili dostlar için. Bir genel özet yapalım birlikte. Şimdi e, zannediyorum lise yıllarından e, popüler müledileri çalarak başlamış sevgili Jack gitar çalma. E, ondan sonra klasik müzikle ilgilenmiş. E, Yaşva Araya'nın korosunda çalışmışlar yıllarca. E, o zamandan birçok ortak dostumuzla beraber aynı koroda çalışmışlar. Daha çok madrigaliler, oratorylar seslendirmişler. Ee, gitarla neler çalmış? Ee, İspanyolca popüler şarkılar ve flamenko müziği çalmış. Ee, çok enteresan bir ayrıntı. Askerde de Erzurum Ordu evinde e, flamenco şarkıları çalmış sahnede. Şimdi bu arada e, ticaret hayatı başlamış. E, şu anda da devam eden gömlekçilik işiyle e, iştigal etmeye devam ediyor. Eski deyimle. E, ondan sonra 1985'lere geldiğimizde e, bu arada bir şey unutursam e, tabii ekleyebilirsin yani söylemeye gerek yok. Gayet güzel anlatıyorsun. <gülüyor> Şimdi 85'lere geldiğimizde Fikret Kızılok'un e, Çekirdek Sanat Evi olayından bahsetmek gerekiyor. Hı hı. E, o zamanın birçok marjinal sanatçısı Sizler, e, Şenol Filiz, efendim sevgili Erkan, hı hı. Erkan Oğur. E, Birçok, burada e, epey sayılacak bir isim Bülent Ortaçgil. E, o zaman yine en tanınmışlardan birisi oydu yani albüm olduğu için. Birçok marjinal insan bir araya geldi ve orada e, konserler yapıldı. O konserlerin kayıtları da... E, Bilet karşılığında zannediyorum aynı zamanda evet. insanlara verildi. O zamanlar iki kayıt yapıldı ee, İspanyadan Osmanlıya, İngilizyon şarkıları hı hı. ve arkasından e, Kultür Savaşı'nda Türkiye aşkı için Yahudi ezgileri diye iki kayıt iki konser yaptınız. Evet. Ama o zaman Janet falan yok ortalıkta. Yok, hayır. Ee, Cemikiz var, değil mi? Evet, evet. İki gitarla hı. yaptınız. Ee, tabii o kayıtları bulmak e, çok zor bir zamanlar benim e, tozlu rafların arasından çekip çıkarttığım şeylerde duruyor şimdi Hı. belki ileride onlardan da eski kayıtlar otantik kayıtlar olması açısından yararlanırız Hı. şimdi e, bu ilk albümü istersen gelelim azıcık sen anlat i̇lk, ilk albüme nasıl geldik nasıl ortaya çıktı çünkü bir kadro geniş bir kadro ee, söz konusu bu albümde. Ee, çekirdekten sonrası değil mi? Tabii tabi. Şimdilik e, çekirdekten sonra e, o çekirdek kasetleri aslında kendi içinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Hatta e, e, sadece bizim kasetlerimiz değil, e, çekirdekte oluşan bütün kasetler ve verilen bütün e, dinletler e, çok büyük yankılar uyandırıyordu. E, ve e, bu yankılar zaman zaman yurt dışına dahil. Ee, yurt dışına da uzanıyordu bu yankılar. O zaman alternatif yoktu. Hiçbir kültür evet. kuruluşu artık 80 sonra şartları da düşündüğümüz zaman tabii, tabii. hiçbir alternatifi yoktu. Ne yazık evet. ki. Evet. Ee, bunun sonucunda yurt dışındaki bir takım kuruluşlar, özellikle televizyon kuruluşları bizimle, bizlerle temas kurdular. Ve e, İsmailoğlu Televizyonu bizimle ilgili bir program yapmak istedi. Ve... Tabii yani e, herhalde Sefarad Yahudi müziğinin e, merkeze alınması önemli bir şey değil mi? İlk evet, evet. programın İspanya'dan gelmesini. Evet. evet. E, bu yapılan e, bir televizyon dizisiydi ve e, bütün dünya sefarat şarkıcılarına içeriyordu. E, Türkiye'den de seçilen grupların içerisinde bir, tane biz, bir, bir, bir de bizdik. Ve e, bunun üzerine bize bizden e, ciddi bir kayıt yapmamızı istediler. Ve e, ilk stüdyo çalışmamız öyle oldu. Ve e, bu stüdyo çalışmasında henüz de arkan yoktu. Ee, Cem İkiz'le birlikteydik. Ee, biz Seferat müziğindeki Türk tavrını e, ortaya çıkmasını düşünerekten e, Erkan'ın da bize katılımını kendisine rica ettik. ve biz, e, Erkan seve seve bizle, bize katıldı. O zaman Erkanın bilen Ender evet, şahsiyetlerden dinselerdi. Evet, Pek evet, kimse bilmezdi. Erkan bilmezdi. Erkan Oğru işte çekirdekten dolayı evet. kendisiyle tanışıyorduk. Ben her zaman olduğu gibi o zaman çok takdir ediyordum kendimizi yine. Bize katıldığı ee, ve ilk iki kaydımızı e, Durma Durma ve e, Gülpembe adlı iki, iki kaydı e, bir sürü yaptık ve o, o ki dizide yayınlandı e, orada ortaya çıkan kayıt son derece enteresan bir kayıttı e, çekirdek kayıtlarıyla kıyaslanamayacak kadar güzel bir kayıttı ortaya çıkan sound çok güzel bir sound onları dinlemedik daha bir ara dinletirsin bunu evet. <gülüyor> e, bunu devam ettirelim dedik e, bunu bir kaset haline getirdim dedik ve e, yeni arkadaşımızın evinde 8 kanallı bir teyp vardı. Kemal Albo diye bir arkadaşımız vardı. Onun evinde, evet, onun evinde çalıştık ve bir e, ilk kaseti oluşturduk. E, Makara, kaydedildi abi, Makara kaydedildi. Makara evet. kaydedildi, 8 kanallı teypte. İşte yeni Erkan'ın katılımıyla. Perküsyonda da Murat Özbey katılmıştı bize. Ve e, ilk çalışmamızı bu şekilde oluşturmuştuk. Cem var mıydı o kayıtta? Cem, e, önceki işte iki kayıtta. E, o stüdyo Kayıdan bahsetmiştim ya size. Hı hı. Oradaki kayıtlara vardı. Ondan sonrakilere katılmadım. Bülent, hayır yoktu. Sadece evet. Erkan Uğur ben ve Murat Öz Bey performansında katılmıştı. Evet. Janet, tabii ki. Yani Türkiye'de Julio Spanyol ezgiler. Evet, evet şekilde öyle çıktı. İlk öyle çıktı ortaya. Tamam, o zaman e, bir şarkı dinleyelim. Tabii. Ondan sonra devam edelim ki de ne dinleyeceğiz. Şimdi, e, pardon. Evet. İlk şarkının hikayesini biraz anlatalım çaldığımız Hiçbir şey söylemedik. Ha, tabii ilk şarkımız e, Ijamiya. yani Benim e, kızım, benim kızcağızım gibi bir şey. <gülüyor> Tam tercüme etmemiz gerekirse. E, ne anlatıyor e, işte Nişanlım, aşkım aman aman. Atlama denizleri diyor. Denizler çok dalgalı. Seni alıp götürür uzaklara sevdalı. E, evet. Kız cevap veriyor. Beni alsın götürsün aman aman. Yedi kat derinlere. Ne kötü talihim var. Düştüm kendi derdime. Evet, evet. E, duygulu bir aşk çarkısı evet. Şimdi ne dinleyeceğiz o zaman Şimdiki e, gül demeti Masiko de Rosas Dinleyelim Çekil ya değer mavi Çekirdek kristallerinden birinde yer almış ama yeni versiyonunu dinlettik sizlere. Şimdi e, birinci albüm çıktı. Nasıl yankıları yöndürdü? Mesela Türkiye'de 80'li yılların ortasına kadar belki e, Aydın çevresinde Türkiye'deki birçok azınlığı olduğu gibi e, Yahudi varlığında sanki e, haberdar değildik. Evet. Ee, çünkü karşılıklı yani hem Türk aydını e, kendi dışındaki azınlık kültürlerine ilgi duymuyordu hem de azınlıklar daha kapalı davranıyorlardı. Ee, bir içine kapanıklık vardı, bir kültürel e, kapalılık vardı. Bu yavaş yavaş e, aşıldı. Yine o zamanlar Bismak da hatırlıyorum ben Los Paşaros konserler verdi bilmem ne. Yani bir e, Türkiye'deki Musevi cemaatinin müziğine karşı e, yavaş yavaş bir kıpırdanma yani en azından bir ortaya çıkma dönemi başladı. Hı hı, evet. E, nasıl tepkiler aldınız bu ilk albümden? E, şimdi gerçeği şu, e, önceleri biz böyle bir ilgi beklemiyorduk. Hatta yapımcımız ya işte bu e, azınlık şarkısı işte bu etnik müzik, satarma filan diye düşünüyordu. Ama o da e, şaşırdı ortaya çıkan neticelerden dolayı. Ee, çok sevildi çok beğenildi ee, İnsanlar tarafından çok e, Yaygınlaşmaya başladı Yani daha çok e, Medyanın dışında insanlar birbirlerine tavsiye ederek e, Yaygınlaştı bu şarkılar Hatta işte e, öyle bir Noktaya geldi ki e, Yurt dışından Gelen talepler çoğalmaya başladı ve ikinci kasetin de hikayesi doğmaya başladı Evet, onu da anlatalım o zaman. Hemen i̇şte biliyorsunuz var. Birger diye bir arkadaşımız, son arkadaşımız bir kişi. Kendisi aslında VDR Radyosu'nun radyosu. radyosu. Evet, sonradan tanıştırdım beni, çok evet. güzel bir dostumuz oldu. Ee, kendisi hem Madagaskar hem de Türkiye Müziği, Türkiye Müzikleri uzmanı. Kendisinde çok e, derin bir arşiv var, hem Madagaskar müzikleri üzerine, hem de Türkiye müzikleri üzerine. Hatta belki de... Türkiye Müzikleri üzerine olan arşiv Türkiye TRT Radyosu'nda olacağını sanmıyorum o kadar geniş bir albüm var, Hayırdır, bir var. merak meselesi evet. e, kendisinin görevi de şu her yıl Türkiye'ye geliyor ve e, Türkiye'deki çıkmış olan tüm e, yapıtları alıp inceliyor ve e, seçmiş olduğu 3 yapıtla ilgileniyor onlarla röportajlar yapıyor ve kendi radyosunda bunları tanıtıyor yayınlıyor o yılda işte bizim kasetimiz çıkmıştı ve kendisi o yıl seçmiş olduğu kaset müzikler içerisinde bizim müziğimizde vardı. Hangi yıl? 87-88 gibi bir şeydi. Tamam. Ve bizim müziğimizi gör, göstermiş olduğu ilgiden dolayı bizde röportajlar yapıyor ve Almanya'da işte VDR Radyosu'nda şarkılarımız yayınlıyor. Ve Almanya'da, da, Almanya'da da çok büyük ilgi görüyor bu kayıtlarımız. Ve e, 92 yılına yaklaşırken ki o ara önemli bir yıldı Seferat Dünyası için 500. yıl kutlamaları olacaktı. Tabii. E, Almanya vedere e, radyo ve televizyonu bir festival düzenleyecekti. Bu e, festival için bizi e, biz böyle bir çağrı aldık. Ondan önce e, bu arkadaşımız bir takım prodüktörlerle temaslar kurup bizimle bir CD yapma konusunda e, anlaşmalar sağ, sağlamaya çalıştı. Ve bir, öyle bir teklif geldi ve biz yeni bir CD'nin hazırlığını yaptık. İşte yeni CD'nin hazırlığını yaparken de bizim Türkiye'deki ikinci kasetimiz olan Antik Bir Hüzün çıktı ortaya. Ve birinci çalışmayla bu ikinci çalışmamız birleşerek Almanya'da e, Sefarad'in bir e, ismini taşıyan e, CD oluşmuş oldu. Evet ileride ödül alacak olan CD evet, bu. Evet. Şimdi ikinci albümde Antik Bir Hüzün'de. Branco 45 kim katılıyor? Hayır, antik bir yüzünde sadece e, bizim bildiğimiz isimlerin dışında Okay Temiz, çok iyi şanslı olarak katılıyor. Evet. Kadro aynı. Kadro aynı. Evet. Şimdi o zaman e, bir şarkı daha dinleyelim. Tamam. Sonra güzel bir sürpriz yapalım. Aha. Ne dinleyeceğiz? Enter Laser vardı, passeando, bahçelerden geçerken. Bir sürpriz yapalım dedik. Yalnız sürprizden önce bu e, diskin hikayesine çok kısaca değinelim. Bu iki albümden disk yapıldı sonra Almanya'da. Evet, değil mi? 92 mi yine? 92. E, ve Alman eleştirmeninden ödül aldı disk. Altay'da e, bir verilen ödül müydü? Evet. Altay'da bir üç yapan mı Üç e, fa farklı kategoriye veriliyor. E, folk müziği e, dalında da bize verildi. Evet. Şimdi e, Jacques ve Janet e, 1987'den beri e, birlikte albümlerde şarkı söylediler. E, Jack'ın geçmişi çok daha önce ama e, valla e, kişisel olarak bu yapıtlar içinde, bu şarkılar içinde Janet'in sesi, yumuşaklığı, sıcaklığı ve çok benzersiz bir müzikal mükemmelliği temsil ediyor bence. Ee, şimdi iyi doğru müzik doğru sesi algılamak için iyi kulak gerekiyor ee, belki grubunuzdaki en sağlam kulak bence Jannet'te doğru doğru ee, şimdi kendisine e, değinmişken hemen galiba hattımızda sevgili Jannet var merhaba diyelim mi ona merhabalar efendim merhaba. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum ne güzel şeyler söylediniz öyle çok mersi <gülüyor> Valla e, övgü yapmayı hem sevmem hem beceremem, işimdekileri söyledim. Yok, çok güzel becerdin. Şimdi e, hep bir hikayeden bahsedilir sizin gruba katılmanız. Hı -hı. Biraz geç olmuş, ha, geç bir keşif. <gülüyor> <gülüyor> e, bu hikayeyi azıcık sizden dinleyelim o zaman. Tabii, e, tam tenefsini hatırlayamıyorum ben. Onları Jack daha iyi aklımda tutuyor. E, bir dönem İspahyalo televizyonu için bir klip yapmamız gerekiyordu. Ee, ...orada bir ninni söylenecekti. İşte bebekler işte falan... ...tabii bilinen de bir... E, ...senaryo olacaktı. E, bir ninni de galiba en iyi... ...anne söyleyebilir dediler. Anne kadın sesi. Tabi hemen yakın aklıma ben geldi <gülüyor> Ve böylece bu işin içine girdim. Hangi yıl hatırlıyor musunuz Cek? Ee, ee, herhalde... ...90 falan olabilir. 90-91. Yani evet. 90-91 yıllar arasında. Evet. İşte böyle girdim. Şimdi grupla beraber de dolaştınız zaten. Ee, peki müzik de daha önce bir şeylerle uğraştınız mı? Yani şark, kendi kendinize şarkı söylemek dışında. Yok hayır hiçbir şekilde uğraşmadım ama kendi kendime iyi şarkı söylüyorum. Valla yazık olmuş bence. Ee, belki yani şu andaki performans zaten tartışılmaz ama belki hani daha küçükten e, sistemli bir çaba işine girmek e, bugün tahmin edilmez sonuçlara ulaşabilirdi. <gülüyor> Herhalde bir şeyler daha fazla öğrenebilseydim iyi olurdu. Evet, doğru. <gülüyor> Ama olmadı. Şimdi e, biz burada konser albümünü değerlendiriyoruz. Hı -hı. Ekleneceğiniz e, katkıda bulunmak istediğiniz bir şey var mı? E, yaptığınız müzikle ilgili e, veya herhangi bir ayrıntıyla ilgili. Biz burada çok rahat konuşuyoruz. Evet, dinliyorum sizi. Belki bir şey atlamışızdır falan. Yani ekleyeceğiniz bir şey varsa Siz... e, ekleyelim. Yoksa zaten biraz sonra başka bir sürpriz daha var. Tamam, ben e, çok güzel işte anlatıyorsunuz her şey çok yerli yerinde ee, ben de sizi dinlemekten zevk alıyorum ve teşekkür ediyorum. Ben mesajım. teşekkür ediyorum sesinizi duyduğunuz için. Çok Sizin. mersi sağ olun. Sevgiler Kolay şeker. gelsin. Şimdi şarkımıza dönelim. Ne diyorduk şarkımızda Şak yeni şarkımızda? E, mi Padre Era de Francia. Fransalı, Fransalıydı babam. E, bu zannediyorum e, neşeli bir şarkı. Evet. Ee, bol bol Türkçe sözlükler de var içinde daha önceden evet. bildiğimiz evet. E, bir şarkı e, dinleyelim In Medio del camino un sueño me tomó vi di un man servigo dos besos del medio nueve veces muchachín nueve veces tu amigo sabe el mi querido me mata el ando antes que me mate me mataré yo te matiz muchachín aquel tu amor soy de baguania no reine manua no reine baguania والدعوة <تصفيق> القانون 10 gün falan oldu galiba bu baştan beri dinlettiğimiz albüm çıkalı. Bunun hikayesini biraz anlatalım isterseniz. Konserler ardından biraz kasetin çıkma süreci uzadı. Fakat sonuçta elimizde bugün. Hı -hı. Albümün özelliklerini biraz anlatalım. Kimler katıldı? Hı -hı. Nasıl çıktı bu kayıtlar ortaya? Hı -hı. Ee, işte, hikayemize başladığımız yerden, devam, devam, etmiş yerden hem devam etmiş oluyoruz. 92 yılı ee, bizim için önemli bir yıldı, işte bu VDR'nin e, Seferat Müzik Festivali ile başladı konserlerimiz. Bu konserler için bir grup oluşmamız gerekiyordu. Ee, i̇şte grupta bir e, kontrol bas eksikliği vardı, o, önemli bir eksiklik çünkü kasetlerde de bu, böyle bir eksiklik hissediliyordu. Ve aramıza Nezih Yeşilil katıldı, Perküsyonda da Birol Arbaş. Ve daha önceleri de zaman zaman çalışmış olduğumuz Bülent Ortaçgil de bize katıldı. Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Murat Birol Ağarbaş ve Cenet ve benle birlikte oluşan 6 kişilik bir grupla. Vallahi, <gülüyor> hafif radyolara yakışan bir deyim kullanacağım ama bomba gibi bir ekip çıktı. <gülüyor> evet, şey. Çok güzel ekip çıktı. Ve birkaç prova yaptık ve e, ilk festivale katıldık. O festivalle birlikte de Almanya'da bir takım yerlerde konserler verdik. Bu ara bizim e, eleştirmenin ödülü meselesi de vardı. O da çok büyük yankılar uyandırmıştı. Ve e, gerek o ilk festivaldeki performansımız gerek işte ödülden dolayı birçok sayısız e, konser teklifi aldık ve e, arkasından da yaklaşık 50'ye aşkın e, konser verdik Avrupa'nın değişik e, merkezlerinde. Bu, ve bu konserler hep, önemli bir sayı. Evet yani. bu, bu konserlerin en büyük özelliği de biz bu bütün konserlerimizi e, dijital olarak kaydettik bu tabii aynı zamanda bizim e, prodüktörümüzün e, olaya ciddi bakışı ile ilgili biraz yani bir diğer Evet olan evet. ve bunlar e, kaydedildi ve biz bunlar baktık ki bu konser kayıtları e, bizim önceden yapmış olduğumuz kayıtlardan çok daha farklı bir kere bir canlılık var e, erşine evvel real bir yapı oluşturuyor hı hı. E, şimdi insanlar stüdyoda sıkıla işte şey yaparak filan işte sıkılarak işte sıkıntı çekerek, kitabı ee, belki yazmaz oluyor, evet, kaç defa oluyor filan, ortaya çıkan şeyler, bazen güzel şeyler çıkıyor ama çıkan şeyler sonuçta suni şeyler. Ee, sahnede sahnenin vermiş olduğu güçle, seyircinin vermiş olduğu güçle birleşince ortaya çok daha enteresan şeyler çıkıyor. Ee, Hataları böyle güzel oluyor. Yani. Evet, evet. Biz bunu işte dinleyiciyle paylaşalım dedik. Çünkü Türk dinleyicisine fazla da ulaşamıyorduk. Ee, böyle bir organizasyon Türkiye'de olması çok güçtü. İşte bu konserlerin sonunda da bir Ankara'da bir konser verdik. O da onu da Serdar Ateşer arkadaşımız kaydetti o konseride. O da çok ilginç bir konserdi. Ve bütün konserleri kaydettikten sonra içinden iki önemli konser çıktı ortaya. Birisi, birisi Münih, diğeri de Ankara konseriydi. Bu ikisi ikisi içerisinden bir seçme yaptık. Ve e, Fuat Domaniç arkadaşımız o da e, bu şarkıları tek tek aldı bilgisayar ortamında. Dijital mastering yaptı. O da birkaç ay sürdü. Fakat çok e, e, önemli bir çalışma yaptı. Ve bu albümün e, altyapısını, müzik yapısını oluşturmuş oldu. Ve böylece bu albüm ortaya çıktı. Evet, o zaman e, benim e, duygusal olarak bağlandığım e, en çok bağlandığım şarkılardan biri bu albümde. Hı -hı. E, e, onun ilk elisini bir anlatalım ya onu dinleyelim. E, tabii bu Laçania diyor. Bu, bir bölümü litürjik. Ee, diğer bölümü de bir halk şarkısı ee, aslında temel yapısı e, liturgik olan bir melodik yapıya sahip yarısına sonradan, e, sonradan sözler mi halk arasında e, bunu bu değişle de söylemişler e, işte o, istiyorsanız o değiş o değişi okuyayım size çan çalınca e, soliçe okuldan eve dönerdi bunca vakit geçti bugün hala dönmedi soliçe bu dünyadan öbür dünyaya göçtü. kendimi itirdim ben tevayı görünce bayıldım hemen Sinagoga evet. girince tabureyi yığıldım. Maşiyah'ın yanında Abendavit'e birlikte. Yani bu e, aslında sözler içerisinde bir dini bir yapı varmış gibi görünüyor ama. E, dini sözleri biraz daha felsefi şeylerden bahsediyor. Evet, birazcık soyut belki. Evet. Çok e, derinler yani derinden e, gönderme yapıyor olaylara. Tamam, tamam. Açıkça bir gönderme yok herhalde. Bir ölüm evet. durumu söz konusu. Evet. Ama çok hayal meyal anlıyoruz bunun. Evet, evet. Tamam belli değil yani. Dinleyelim daha sonra tamam. yine sürprizim, sürprizimiz var. Tamam. Evet gerçekten dokunaklı bir şarkıydı. Şimdi e, albümü kaset olarak e, her yerde herhalde bulmak mümkün bugünlerde. E, CD biraz gecikti galiba değil mi? Evet e, bekliyoruz yakın bir zamanda bekliyoruz. Evet e, CD meraklıları bir umarım 5-10 gün e, sonra e, CD de piyasaya çıkmış olacak. Şimdi. Ee, ilk kez programda yapıyorum doğrusu bu kadar heyecanı ve sürprizle ben de alışık değilim Programdaki ikinci bağlantımızı yapacağız ve karşımda sevgili Erkan Oğur Merhaba Erkan Merhaba ee, Öncelikle tesadüfen seni evde yakaladık ee, ve bize sesini duyurma imkanı verdiğin için teşekkürlerimizi sunuyorum sana Sağolun teşekkür ederim ee, Yine aşağı yukarı 3 sene önce belki 2,5 sene önce seninle beraber olduk Hür Evet. Çok hoş bir program yaptık. Şimdi o günden bugünü tabii e, çok kayırdı. Her şeyler yaptım. E, bir defa Almanya'da yine çok kesişim noktası var. Jack e, isimle senin yaptığın tüm şeyler arasında yine bir ger diskini bastı. Evet. E, nihayet geçtiğimiz yaz yaz falan galiba değil mi Türkiye'de? Evet. E, ulaştı. Edelim. Evet. Şimdi. Ee, aslında senin hikayene girmek istemiyorum şimdi. Ee, evet. Yalnızca bu müzikle, e, sevgili Şak ve Janet'in müziğiyle tanışman ya da beraber olman veya e, o beraberlik süreciyle ilgili neler söylemek istersin bize? Ee, yani siz hikayeyi anlatıyorsunuz zaten yaklaşık e, benimki de öyle bir şey. Bu çekirdek e, döneminde Jack'larla tanıştık. Sonra arkadaş olduk. Onların yaptıkları müziklere ben de ilgi duydum. Yani bu Anadolu kokuları olan bir başka bir tür bir müzik gibi geldi bana. Yakınlık duydum ve ben de katıldım işin içine. Çok sıcak buldun zannediyorum şarkıları. Çok evet, sıcak yani karşıladığın bana... yaptığı müzikten belli doğrusu. Evet, bana Türk müziği gibi geliyor genelde yapılan her şey Büyük yakınlık duydum zaten belki de müzikleri şey olarak adlandırmak belki bir noktadan sonra yanlış yani bu Tabii. bu toprakların müziği evet Anadolu'daki bir şeyler evet yani Türk müziği veya Yahudi müziği zaten işte kaç kaç yüz birlikte yaşanmış hepsi bir füzyon, yani iç içe girmişler bir şeyler olmuş Şimdi en son Eşkıya'yı yaptın. Çok yankı uyandırdı galiba Eşkıya. Ee, hem film olarak hem de e, kısa zamanda çok e, tepki aldı. Olumlu tepki aldı. Değil mi? Sana da öyle mi geliyor Eşkıya'nın? Evet. Yani sokakta falan duyuyorum. Baya ilgi topladı. Ben de şaşırdım aslında. E valla e, bu şuna evet, bağlı... Tamam, bir durum. E, şuna bağlı eskiye göre Meraklı dinleyiciye şu veya bu şekilde medya aracılığına ulaşmak daha kolay. Evet. Yani medyanın iki yüzlü tarafı var tabii ki ee, ama herkes şu veya bu şekilde kendi medyasını oluşturdu diye Belki de filmin ilgi e, toplaması müziğinde bir, bir nebze... Daha çok duyulmasına neden oldu belki. Önceki albümünün de etkisi var ama. Önceki albümünü de çok severek alıp dinlediği insanlar. Evet. Ee, ve Erkan Uğur adını daha birçok sanatçının e, işte enstrümancı listesinde görüyoruz. Evet. Ee, yani bir toplam diye düşünüyorum ben. Evet. Erkan çok sağ ol tekrar tekrar katıldığın için. Evet, sağ ol ben teşekkür ederim. Umuyorum, umuyorum zamanın olur bir programa seni alırım yine. Tabii. He. Ben bir, bir şey söylemek istiyorum. Tabii, tabii. Ile ilgili. tabii. E, esas bağlantı e, bu işin e, daha çok duygusal bir biçimde yapılıyor olmasının e, ve dürüstçe yapılıyor olmasının e, nedeniyledir. E, yani benim o müzikler içerisinde olmam bundan dolayıydı yani. Hı hı. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar ve en kısa zamanda umarım zaman olur. Dediğim gibi hem kendi albümünle ilgili hem de eşkıya ile ilgili daha uzun sohbet imkanımız olur. Olur. Sevgili alakan tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi ne Hamaf e, Hamavdil. E, nedir şarkının temasıyla? E, bu da litürojik bir şarkı. E, ayıran anlamına geliyor. Hı hı. Kutsalı, kutsal, kutsal olmayanın ayıran. Dinleyelim. Şimdi biraz e, etkileşim üstüne konuşalım. Yani yüzyıllarca e, Türkiye Türkiye'de Yahudiler ve Türkler ve başka birçok etnik yapı birlikte yaşadığı halde yaşıyorlar e, ve zannediyorum burayı bırakmak istemeyen, bırakmak istemeyen Yahudi oldukça fazla. Tabii. Yani İsrail'de tabi çok kalabalık bir Türkiye Yahudisi bulunmakla birlikte. Hı -hı. Burayı terk etmemekte direnen çok sayıda dostumuz var. Hı -hı. Şimdi e, müzikal düzeyde e, İspanya'dan getirilen romansları biliyoruz. Daha önce sevgili Selim'le de konuştuk, Paşaroz'dan konuşurken. Hı -hı. E, o gelenek devam etmiş zannediyorum Hı -hı. E, Türkiye'de. Fakat etkileşim mutlaka olmuş olmalı bu konuda. Yani sizin keşfettiğiniz şeyler, genel e, izleniminiz ne? Ee, tabii sen de bahsetmiş olduğun gibi birçok unsur bu müziğin içine girmiş sevgili Erkan da biraz evvel bahsettim Artık müzikler birbirine girmiş. Ee, bunun en iyi örneğini zaten şarkıların içinde görmek mümkün. Ee, bundan sonra çalacağımız şarkı da belki bunun için çok güzel bir örnek olur. Peki makamlara dikkat edilen, yani tıpa tıp makamlara e, dikkat edilen şarkılar var mı? Yoksa zaten bu şarkıların büyük bir bölümü makamsal yapıya sahip. Ya, yani, Türk müziği makamlarından mesela Rast yani ne bileyim Hicaz baştan aşağı öyle başlayıp öyle biten şarkılarda var diyorsunuz. <gülüyor> e, Sözlükler açısından, dil açısından da bir etkileşim mutlaka var herhalde. Tabii, dil açısından da e, başlı başına incelemesi gereken bir enteresan bir konu. E, e, Joday İspanyol dili bugünkü haliyle e, önemli etkileşimler uğramış. Dil temelde e, 500 yıl önce konuşulan antik bir İspanyolca. Onun üzerine e, tarihsel süreç içerisinde etkileşmiş olduğu farklı e, kültürleri de içinde barındırıyor. E, bunların içerisinde işte Fransız kültürünün etkisi var, e, Rum, Rumcanın etkisi var, e, önemli miktarda Türkçenin etkisi var. Bütün bu unsurlar dilin içinde var. Herhalde mesela Slav Yahudilerinde, işte Bulgaristan'da veya Gustavo yaşayanlarında da Slavdil'in etkisi olmalı. Olmalı, evet. Ben müzikte evet. hissediyorum yani. Evet, evet. E, 7-8 ritim Türkiye'de ben rastlamadım Yahudi müziği içinde hiç evet. parça. Evet. Fakat Sarajevo'da, şurada, burada birkaç tane rastladım. Evet. Seferat e, literatürü içinde. Evet, doğru. Peki o zaman hemen artık etkileşimden evet. öte <gülüyor> e, bunu nasıl adlandırmalı bilmiyorum. Doğrudan Aha. bildiğimiz Karadeniz özgisini evet. e, halk arasında e, ...Juday-Ospanyol ya sözler yazılmış, sözler yazılmış evet. tanıdığımız, bildiğimiz bir horon Aha. havası, evet. e, ne diyor sözlerde? La comida de la e, sabah yemeği, sabahın yemeğini öğlen bile yemedim, annem anlasın diye evlenmektir evet diye bir devam eden böyle. Çok e, komik mi biraz sözler? Evet, biraz işte böyle bir yapıya yasal. Şakacı bir şey, evet. dinliyoruz. Evet sevgili dostlar, ee, sevgili Jack'la e, Seferat Müziği üzerine, İspanyol Yahudi Müziği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi zamanımız yavaş yavaş daralıyor. <gülüyor> ben genel bir toparlama rica edeceğim sizden. Yani grubun e, Dünya Seferat Müziği literatürü içinde şimdiye kadar mutlaka e, birçok grubu dinlediniz, izliyorsunuz literatürü. Evet. Ee, kimlerden etkilendiniz ve genel olarak neyi farklı olarak ne yapmak istediniz? Ee, bu tabi e, müzikal açıdan yani nasıl bir mesaj vermek istediniz? Ben gerek e, derlemelerim sırasında gerekte de, e, gerekse e, toplamış olduğum sefaret yorumcuları ile ilgili arşivimde e, yapılan sefaret yorumlarının sefaret müziği yorumlarının e, otantik yapısından uzak olduğunu e, gördüm. Ve, e, çünkü sonuçta bu, bu, bu müzik Türkiye'nin. Anadolu'nun bir müziği. E, ve bu müzik e, yurt dışındaki yorumcular tarafından biraz farklı yorumlan yorumlanıyor. Notadan okuyor direkt. Evet. O, onu fark ettim. Makamsal yapıya çok fazla sadık kalmıyorlar. E, haklı olarak belki e, model yapıyı e, oluşturamıyorlar. Bunu fark ettim. E, bu yüzden Anadolu'nun etkisini biraz daha ön, ön plana çıkarmayı düşündüm. İşte gerek Erkan arşımanları yaparken gerek işte arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hep bunu ön plana çıkartmanın e, arzusundaydık. Ve e, doğal olarak bu şarkıların ana e, melodik yapısında da bu e, çok belirgin olduğu için bunu yapmakta zorlanmadık. E, sanıyorum bizim e, grubumuzun diğer e, dünya seferat gruplarından e, farklılığı e, Anadolu'nun etkisini e, en fazla ortaya çıkaran e, grup sefarat müziğinde... E, bu, Anadolu müziğinin etkisini en fazla çıkartan, ortaya çıkartan grup Olması özelliğini olsun. taşıyor sanıyorum. Ee, mesela çok esinlendiğiniz şarkıcılar veya gruplar var mı? Seferat müziği konusunda pek fazla esinlendiğim şarkıcılar yok. Fakat e, bu konuda e, etkilenmiş olduğum yaşlı insanlara var. Derleme yaparken e, rastlamış olduğum insanlara var. Dini müzikte etkileşmiş olduğum insanlara var. İzak Maçoro gibi, e, evet. İzak Algazi gibi. İşte yaşlardan siz de biliyorsunuz. Bert Aguado ve geç geçmiş programda sesini dinlemiştik hı hı. Ee, trakyalı tabi tabi tekirdağlı tekirdağlı evet bir bayan muhteşem bir ses evet, muhteşem bir ses o, o tip insanlardan tabi ki etkilenim şimdi ee, zannediyorum en azından bir şarkıda çalabileceğiz evet. vedamızı sonraya bırakalım e, ne çalacağız şimdi e, Mansanik Korelada kırmızı elmacık sevgili dinleyici dostları bugün sevgili Jack Esim benimle beraberdi program boyunca e, müziklerine ilişkin ayrıntılı bir sohbetimiz oldu e, ve en son çıkan konser albümünü tanıttık sizlere ilgi duyan dostlar az önce de söylediğim gibi e, büyük satıcılarda kaset satan büyük yerlerde mutlaka bulacaklardır ee, ta ilk albümden beri belli bir kesimin, belli bir duyarlılıktaki kesimin klasikleri arasına girmiş bu şarkıları e, yeni dinleyen dostlarımız varsa umuyorum e, keyifle karşılamışlardır. Umarım beğenmişlerdir. Şimdi e, veda etmeden eklemek istediğiniz bir şey var mı grupla e, ilgili? E, hayır çok teşekkür ediyorum. E, Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı e, ve bu şarkılarımı sevgili dinleyicinizle birlikte. Paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Ama bu e, en başta bizim keyfimiz açık radyoda e, zaten her türlü rengi açıyoruz. E, bu rengin de hemen yanı yanı başımızdaki, e, içimizdeki bir renk olduğunu düşünüyorum ben ve paylaşmak büyük benim için programda. Çok teşekkür ederim.